Cansız nesneler iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra O'na götürüleceksiniz. İnsanın kendi vücudunda, yakın ve uzak çevresinde, Kainatta Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren sayısız işaret ve delil vardır. Bunlardan biri de insanoğlunun yaratılıp hayata getirilmesi, sonra ecel gelince öldürülmesidir. İlk insanın yok iken toprak ve çamurdan var edilmesi, sonra babada boşa atılınca ölmeye mahkum bir sperm, anada da ay başında kanamayla atılınca, ölmeye mahkum bir yumurta halindeyken, ilahi takdirle bu unsurların birleşmesiyle, insan denen canlının meydana gelmesi, kendi başına olabilecek bir şey değildir. Bir taş yerinden oynasa, bir yerde bir ot bitse, insanoğlu taşı yerinden oynatanı, otu oraya ekip bitireni düşünür. İnsanın hayatı ve yapısı bir taşın hareketi ve bir otun bitmesiyle kıyas edilemeyecek kadar karmaşık, büyük, ince, sanatlı, düzenli, hesaplı ve esrarlıdır. İnsanı ve hayatı düşünüp de Allah'a ulaşmamak için insanın kalbinin mühürlenmiş, aklının nefis, şeytan yanlış eğitim yüzünden perdelenmiş ve şartlanmış olması gerekir. Doğum ve ölüm gözler önünde olmaktadır, bunları inkar mümkün değildir. Allah'ın peygamberleri insanın öldükten sonra tekrar dirileceğini, dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vereceğini, hesabın sonucuna göre muamele göreceğini haber vermişlerdir. Bu haberi kabul edip inanmaya, fıtriyi, Tabii bozulmamış, şartlanmamış akıl engel değildir. Tam aksine akıl yok iken yaratıp hayat verenin öldürdükten sonra yeniden hayat vermesinin daha kolay olacağını kıyas metoduyla kolayca çıkarır ve kabullenir. Burada insanlara cansız nesneler iken, lafsi anlamıyla ölüler iken hayat verildiği sonra yine öldürülüp tekrar diriltilecekleri bildirilmiştir. Baştaki ölüler iken diriltilme ifadesi bazı kimselerin aklına ilk ölü olma halinden önce de bir hayatın bulunması gerektiği düşüncesine getirmiştir. Buradan da insanların defalarca ölüp başka bir bedende yeniden dünyaya geldikleri reenkarnasyon, tenasüh inancı ortaya çıkmıştır. Bu inancı Kur'an-ı Kerim ve hadislerden çıkartmak ve delilendirmek mümkün değildir. Çünkü bir başka ayette inkarcıların, ''Ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin, şimdi günahımızı itiraf etmiş bulunuyoruz, bir çıkış yolu yok mu?'' diyecekleri bildirilmiştir. Kur'an ayetleri, Birbirini açıklar kaidesinden hareket ederek 28. ayeti ele alırsak bunu peş peşe defalarca ölüp her defasında bir başka bedende dünyaya gelme, dirilme şeklinde anlamak tutarlı olmaz. Mü'min suresindeki meali verilen ayete göre ölmek de iki keredir, dirilmek de iki keredir. Bu ayette konumuz olan ayeti aynı olayın iki ayrı yönden açıklanması olarak aldığımızda şu mana ortaya çıkar. İnsanlar yaratılmadan, doğmadan önce yokturlar ve bu bakımdan ölü gibidirler. Önce bu ölülere yani yok olanlara varlık ve hayat verilmiştir. Bu birinci dilitmedir. Sonra dünya hayatını tamamlayanlar birinci ölümü tatmışlardır. Bütün dünya insanlarının ve dünyanın ömürleri sona erip kıyamet kopunca yeryüzünde canlı kalmamıştır. Arkadan sonra üflenmiş ve bütün insanlar yeniden diriltilmişler, ahiret hayatına başlamışlardır. Bu da ikinci diriltmedir. Özetleyecek olursak insanlar yok iken var edilmişler, sonra dünyada bir kere ölmüşler, kıyametten sonra da ikinci defa hayata gelmişlerdir. İki ölüm ve iki dirilme bundan ibarettir. Bu ayetin lafzından, yaşayan insan iki kere ölmekte ve her iki ölümden sonra da birer kere diriltilmektedir şeklinde de bir anlam çıkarılabilir. Buna göre yaşayan insan, eceli gelince ölür, sonra kabirde diriltilir. İlk sorgudan sonra tekrar ölür, ...ve kıyametten sonra tekrar diriltilir. Yok iken yaratılma ve can vermeye, ölü iken diriltme demek mecazi olduğu için... ...gerçek manada iki kere ölme ve dirilme olayı da Mü'min suresindeki ayette açıklanmış olmaktadır. Ölmek ve dirilmekle ilgili ayetler nasıl yorumlanırsa yorumlansın... ...ölmenin iki ve dirilmenin de iki kereden ibaret olması sonucu değişmez... Bu vakada reenkarnasyon inancına ters düşer, onun aslı olmadığını ortaya koyar. Ayrıca birçok ayet ve hadisin açıkladığı insanın yaratılma amacı, dünya hayatının sebebi ve hikmeti ölümden sonra dirilerek dünyada hak edilene göre mükafat veya ceza görmesi gerçeği insan nefsinin terbiye edilerek kamil insanın olgun nefsi haline gelebilmesi için Gösterilen yollar ve çareler ve benzeri konulardaki bilgiler, yeniden bedenlenme inancının İslam'a aykırı olduğunun kesin kanıtlarıdır. Yeniden bedenlenmenin akli ve ilmi bakımdan da hiçbir delili yoktur. Dünyada yaşayan 6 milyar insanın, daha önce gelip bir başka bedende yaşadıklarına dair bilgileri ve şuurları mevcut değildir. Bu gerçekler karşısında, bazı insanların hipnoz veya telkin altında, geçmişlerine aitmiş gibi bazı bilgiler vermelerinin başka açıklamaları olmalıdır. Nitekim kolektif şuur, rüya benzeri görüntüler, cinlerle temas, hafızanın oyunları gibi nazariyelerle bu tür açıklamalar yapılmaktadır. Kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik.